Bir peygamber olarak diye siz melek olsaydınız size elçi olarak melek gönderirdik diyor Rabbimiz ama siz insan olduğunuz için size insanlardan birini göndereceğiz diyor. O halde neden Arap Yarımadası diye şimdi sorumuzu düzeltelim çünkü bir peygamber insanlardan bir peygamber gelecekse işte bu niye bir Japon değil bir Amerikalı değil ya da işte bir Türk değil o günkü dünyayı gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. Arap Yarımadası bütün bilinen eski dünyanın tam merkezinde bir yer. Ben, ben kitaplarda yazılan sebepleri açıklıyorum size. Çünkü ben bir tarihçi değilim, bir ilim adamı değilim. Okuduklarımı aktarıyorum. Tam merkezinde bir yer. Yani doğuya ve batıya, kuzeye ve güneye yayılması açısından İslam'ın e, bir merkezi nokta. Arap Yarımadası, ikincisi Hicaz bölgesi, ikinci gerekçe bugüne kadar okuduğum gerekçeler arasında Hicaz Yarımadası, Hicaz bölgesi arkadaşlar, Arap Yarımadası'nın tam ortasında kalan Hicaz bölgesi tarihinde hiçbir istilaya uğramamış, hiçbir medeniyet de kurmamış, büyük bir medeniyet de kurmamış. Dolayısıyla olabildiğince bütün o tarihi birikimden uzak kalmış, daha... Im, Nasıl diyeyim? E, kirlenmemiş bir yer yani öyle diyelim. Medeniyetin atıklarıyla e, zihinlerin kirlenmediği bir yer. E, tabii onların da kendilerince işte cahiliye döneminin ahlakını anlatırken anlattığımız çok ahlak dışı, akıl dışı yaptıkları şeyler var tabii ki. Ama herhangi bir medeniyeti, bir medeniyetle savaşman gerekmiyor yani o bölgede. E, sebeplerden bir diğeri Arapçanın son derece gelişmiş bir dil olup Arkadaşlar az kelimeyle çok mana ifade etmeye müsait bir dil olması. Arapça muhteşem bir dildir. Ben çok kısıtlıdır benim Arapça bilgim. Yani işin uzmanı olmadığım için sadece kaynaklara bakabilecek kadar bir Arapçam var. Ama e, işi bilenler, e, mesela Arapça ile ilgili maddeyi okuyun ansiklopetten. Arap Yarımadası ile ilgili maddeyi okuyun. Oradaki geleneklerini, yaşam biçimlerini görün. E, arkadaşlar daha o dönemde kayı, e, şiir yoluyla, divanlar yoluyla kayıt altına alınmış, müthiş zengin bir sözcük dağcığı olan ve yapısı, Grameri ve kuralları yeni kavramlar üretmeye çok müsait olan bir dil. Bir de yaşadıkları coğrafya, çöl arkadaşlar. O coğrafyada uzun seyahatler yapıyorlar biliyorsunuz. Kervanlarla yılda iki kez büyük kervanlar çıkarıyorlar. Yazın kuzeye, kışın güneye gidiyorlar. Bu kervanlar giderken gördükleri tek şey gökyüzü ve kum arkadaşlar. Ve sürekli işte dağ yok, tepe yok, bir göl yok, bir nehir yok aşmaları gereken bir yer yok yani. Hep aynı manzaraya bakıyorlar. Bu da e, kaynaklarımızın belirttiğine göre onların hayal güçlerini müthiş geliştiriyor. Yani Arap Edebiyatı e, Peygamber Efendimiz gelmeden önce zirvesine ulaşmış şiir panayırları düzenleniyor. Arap Yarımadası'nın her yerinden şairler geliyorlar, toplanıyorlar. E, hutbeler irade ediliyor. Sırf bunun için yani fuar gibi düşünün. Bugünkü büyük fuarlar gibi düşünün. Edebiyat fuarları düzenleniyor. Bir kabileden şair çıkması o kabile için çok ...çok büyük bir avantaj kabul ediliyor ve bayram ilan ediliyor bir şairin çıktığı gün o kabile için bayram ilan ediliyor. Ha, ha, sözlü hafızaları çok zengin, çok kuvvetli. Bunu özellikle hadislere, hadisler konusunda güveninizi tazeleyebilmek için de bu konuyu bilmelisiniz. Arkadaşlar binlerce beyti ezbere biliyorlar. Okur yazar bir kavim değiller. Dolayısıyla her şeyi hafızalarında tutmak zorundalar. Yani düşünün bir ticaret kervanı götürüyorsunuz. Götürdüğünüz bütün malları bunları nerede ne kadara sattığınızı, geldiğinizde işte nerede ne kadara kime vereceğinizi Hepsini hafızanızda tutmalısınız. Ve gider e, o sonsuz e, kum ve gökyüzü arkadaşlar edebi hayal güçlerini çok geliştiriyor. Aruz vezne develerin ayak seslerinden bulunmuş. Yani develeri hızlı, hızlandırabilmek için onların ayak seslerindeki ritme uygun bir şekilde şiir söylemeye başlıyorlar. İşte fa ilatün, fa, -ilatün, fa -ilun veya diğerleri 12 tane miydi? Ezberletmişlerdi bize lisedeyken. Efendim e, o, ve giderek siz hızlandınız. Hızlandıkça deve de hızlanıyor. Bunlar, sırf bu işle görevli kervanlarda insanlar var. İşi bu yani. Develeri koşturmak, kervanı daha hızlı götürmek için... O kadar güçlü hayal dünyaları var ki hiç aslında var olmayan bir mesela kadına şiirler yazıyorlar. Öyle biri yok yani. İşte diyor ki Muhammed Hamidullah bunları çok anlatır. İslam peygamberi kitabının girişinde ve İslam neydi İslam'a giriş kitabında da anlatır. Neden Arap Yarımadası seçildi bir peygamber, son peygamberi göndermek için diye. Efendim. Bu da onların görmedikleri bir tanrıyı kabul etmelerini kolaylaştıran bir zihni egzersizdi diyor öncesinde. Yani bu şiirle, edebiyatla, bu hayal dünyasıyla mesela bunu bir arkadaşımla farklı bir açıdan konuşmuştuk. Ben fantastik romanları ve filmleri çok sevmem yani biraz böyle garipselim hani. Ne veriyor şimdi bana filan diye düşünüyorum. O arkadaşım da çok etkilenirmiş onlardan ve severmiş yani takip edermiş gençliğinden beri. Dedi ki, aa öyle mi diyorsunuz dedi. Ben oysa dedi İslam'a inanmama bunların çok yardım ettiğini düşünüyorum dedi. Yani hayal dünyası daha zengin olan insanların arkadaşlar işte cennete, cehenneme görmediği bir dirilişe, bize anlatılan miraç olayına, işte pek bir Allah'ın varlığına, meleklerin varlığına, bilmediğimiz dünyalara inanması daha kolay oluyor. Muhtemelen o zihnin o kısmı daha gelişmiş oluyor. Edebiyatın böyle bir katkısı var arkadaşlar. Hani tam yumurtadan yumurta mı sorusu bu ama bunun da bir faktör olduğunu söylüyor Muhammedullah. Bir başka sebep arkadaşlar. Bunu çeşitli vesilelerle söylemişimdir. Sizi burada da tekrar edeyim. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak seçilmeseydi faraza. Yani canlı yayında böyle şeyler söylemek de çok tehlikeli ama faraza. Önü var sonu var bu lafın böyle buradan kesmeyin. Gene çok ahlaklı, çok üstün karakterli, gerçekten çok seçkin bir insan olarak Mekke'de yaşasaydı ee, öyle birisi yaşadı, yaşasaydı yani tarihte ama son peygamber olarak seçilmeseydi biz bilecek miydik onu ona inanacak mıydık onu tanımak için böyle toplanacak mıydık böyle toplaşacak mıydık yani okuyacak mıydık kitaplardan onu biraz daha tanıyalım diye e yani biz arkadaşım bu soruyu soran arkadaşım biz Allah'ın seçimine inanıyoruz biz Muhammed'e falan değil yani düşünecek olursanız anlatabildim mi? Allah son peygamber olarak Hazreti Muhammed'i seçtiği için ve bunu açıkça ortaya koyduğu için, işte bunun en büyük buncizesi olan Kur'an-ı Kerim. Hiçbir şey yapamıyorsanız arkadaşlar, Bizans Bizans hükümdarının Ebu Sufyan'a sorduğu sorulara bakın. Yani Hz. Muhammed gerçekten peygamber midir, değil midir? Çünkü peygamberimiz ona mektup yazıyor. Bütün o ömrü, Medine döneminin son yıllarında bu mektuplar yılıdır, elçiler yılıdır. Peygamberimiz mektuplar gönderiyor her tarafa İslam'a davet, et, davet etmek için. O da ayrı bir bahsi diyer yani. Beni o kadar etkiler ki arkadaşlar, siz, siz şimdi düşünün yani. Bizans'ın imparatorusunuz tamam mı? Dininiz var, büyük bir medeniyetiniz var, krallığınız var, ordunuz, askerleriniz, saraylarınız, inancınız kiliseniz yani her şeyiniz sisteminiz oturmuş Çölde daha önce varlığı bile bilinmeyen bir yerden çünkü hiçbir e, resmi kayıtlarda bu Hicaz bölgesinin falan çok adı geçmez çünkü e, sömürmeye bile gerek duymamışlar yani hiçbir zenginliği olmayan bir yer o dönem arkadaşlar yani başka devletlerin kroniklerinde de çok bahsedilmiyor çok az bahsi geçiyor niye çünkü kayda değer bir şey yok yani Düşünün Güney Arabistan'ı sömürmüşler Yemen var orada başka medeniyetler var kuzeyini sömürmüşler ama Hicaz'a kimse gelmeye gerek duymamış bir değer görmemişler orada yani. Ve işte öyle bir yerden bir adam çıkıyor peygamber oluyor ve size iki satır arkadaşlar peygamberimizin mektuplarına bakın bir paragraf yani Anne 3-4 satır. İşte Allah'ın Resulü Muhammed'den Bizans'ın ulusu bilmiyorum da tam Herakli işte selam hidayete tabi olanadır, seni Allah'ın dinine davet ediyorum, Allah'ın yoluna davet ediyorum. İşte bu kadar. Şimdi bununla adam krallığına, bütün o dinini, bütün o medeniyetini mi bırakacak yani? Ne demek istiyorum ben burada? Ne demek istiyorum? Arkadaşlar. İkna etmeye çalışmayın arkadaşlar. Hatırlatmaya çalışın. Ve bu sözü de ben kendime söylüyorum. Zaten şu anda da kendimi görüyorum bir tek. Arkadaşım kimseyi ikna etmeye çalışma. Sadece hatırlat. Senin görevini hatırlatmaktan ibaret. O kendisini ikna ederse işe yarayacak bu. Sen kimseyi ikna edemeyeceksin. Yani böyle düşünülmesi gerektiğini anlıyorum. Efendim, yani Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak tarafından en son peygamber olacağı... Bilindiği için mi hazırlanmıştır bu peygamberliğe yoksa böyle bir insan gelmiş ve Allah da onu şey işte insanlar içinde bakıyor kim layık en son peygamber olmaya işte onu mu seçiyor? Yani burası Allah'ın takdirdir ama kanaatim birincisidir yani Cenab-ı için rastgele iş yapmak söz konusu bile değildir yani. Dolayısıyla arkadaşlar peygamber hangi millettense kitap onun dilinde gelir ve görebildiğim kadarıyla bilebildiğim kadarıyla elbette yolculuk eden peygamberler var ama her peygamber kendi halkından gelmiştir kendi halkından içlerini çünkü içlerinde yaşayan doğruluğunu, dürüstlüğünü, ahlakını e, bilmeleri gerekiyordu. E, ona güvenebilmek için, onun sözüne güvenebilmek için onların içinde yaşayan insanlardan biri olarak seçilmiştir ve onun diliyle gelmiştir son kitap. Bu e, entelektüel manada, akademik manada tartışılıyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Nasıl diyeyim, nasıl ifade edeyim en kolay şekilde ee, Kur'an-ı Kerim mana olarak inip lafızlarını peygamberimiz mi seçti? Yoksa Kur'an-ı Kerim mana ve lafız olarak Allah'tan mıdır tartışması var? Tabii Ehl-i Sünnet bunu hiçbir zaman tartışmamış. Biz e, Kur'an-ı Kerim'in manen ve lafzen hem manasının hem içindeki kelimelerin Allah'ın tercihi seçimi olduğunu biliyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in... İşte manası indirildi. Modernistler böyle söylüyorlar. Yani kabaca, kabaca bir tasnif bu. Ee, onlar diyorlar ki modernistler büyük ölçüde. Kur'an-ı Kerim e, Cebrail tarafından mana olarak peygamberin kalbine ilham edilmiş. Peygamberimiz onu kendisi dile dökmüştür. Yani o kelimeler Allah'ın kelimeleri değildir diyorlar. Böyle bu kadar keskin söylemiyorlar ama özeti bu yani. Efendim ben bunun çok hatalı bir görüş olduğunu düşünüyorum. Niye arkadaşlar? Çünkü eğer öyleyse o zaman her tercümede Kur'an yerine geçer. Çünkü önemli olan manadır demiş oluyoruz. Ben Kur'an-ı Kerim'in hem lafzının hem manasının Allah tarafından indirildiğini işte mesela bu en bariz delil. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Kur'an indirilirken onu ezberleyeceğim diye acele etme. Biz onu senin kalbine yerleştireceğiz diyor ayeti kerimede. E, lafız olarak indirilmeseydi nasıl böyle ezberlemeye çalışıyordu Peygamberimiz Cebrail'in söylediğini. E, eğer Kur'an-ı Kerim hem lafız hem mana olarak Allah'tan ise o zaman arkadaşlar bunun lafzını okumak da ibadettir. Ben acizane Kur'an okumaya her gün bir vakit ayırmamız gerektiğini, ama adı konulmuş bir vakit olsun arkadaşlar. Ha şimdi, ha şimdi derken okumadan gün bitiyor biliyorsunuz yani. Bunu anlatmama gerek yok. Çoğunuz böyle maalesef. Adı konulmuş bir vakit yani akşam namazından sonra, yatsıdan sonra, sabah namazından sonra her neyse yani bir vakit. Öğlen saat, şu saatte falan gibi. Ve o vakit 20 dakika olabilir, 10 dakika olabilir, yarım saat olabilir, kişiye göre değişir, 2 saat olabilir. O vakit ne kadarsa onu ikiye bölmek gerektiğine. Mesela 10 dakika mı ayırabiliyorsunuz bugün Kur'an-ı Kerim okumaya? Ben mesela plan konusunu da söyleyeyim size. Ben haftalık aylık plan yapmanın beni çok gerdiğini fark ettim. Çünkü ona uyamadığım zamanlar çok suçluluk duygusu yaşıyorum. Ve çok nasıl diyeyim kendime güvenimi kaybediyorum. İşte gene bozdum gene uymadım plana diye. Bu yüzden günlük plan yapmanın benim için çok daha iyi olduğunu. Bilhassa ev hanımları için. Çünkü her gün sürprizler var bizim hayatımızda. İşte yatıya bir misafir gelebilir. Bir hastalık durumu olabilir. Ekstra bir şey çıkabilir. Dolayısıyla günlük plan yapmak daha faydalı. Yani günlük planınızı yaparken bugün sabah kalktınız. Bugün ne yapacağım? Kur'an'ı nerede okuyacağım? O gün belirleyin arkadaşlar. 10 dakika mı? Bugün 10 dakika ayırabileceksiniz mesela. İkiye bölün. 5 dakikasında metnini okuyun, 5 dakikasında mealini okuyun. Metninden kastım yani Arapçasını, Kur'an'ın kendisini Beş dakikada ne kadar okuyabilirim ki? Mesela ben bir sayfa okuyabilirim. İşte siz yarım sayfa okuyabilirsiniz. Öbürü bir ayet okuyabilir, bir satır okuyabilir. Bir satırda bırakmayın. En azından bir ayet olsun yani. Bir ayet okudunuz diyelim ki beş dakikada. Tamam, beş dakikada da o ayetin mealini dipnotlarını ne bileyim kısa bir tefsirini okumaya çalışın. Yani okuduğunuz şeyi arkadaşlar hem böylece hem ibadet etmiş oluyorsunuz hem manasını aşağı yukarı anlamak demeyelim buna da yani çok iddialı olur Kur'an'ı anlamak. Yani neden bahsedildiğini aşağı yukarı anlamış olursunuz. Bir de arkadaşlar bir kanaatim var. Bu tamamen ispatsız delilsiz yani isteyen alır isteyen almaz. Ben Kur'an okumanın ve Kur'an'da geçen kelimelerin, ifadelerin arkadaşlar nasıl söyleyeyim kainatın işleyişiyle bir alakası olduğunu düşünüyorum. Öyle hissediyorum yani. Yani ayetel kürsü okuduğumda ben evet metafizik dünyada bir şeyler olduğunu düşünüyorum yani. Bir şeyleri harekete geçirdiğini, bir şeylerin düğmelerine basıldığını, yani hayal gücünüzü kullanın. İşte Esma-i Hüsna'yı okuduğumda, bir, is, bir isme çok iltica ettiğimde, işte Kur'an-ı Kerim'de e, ne bileyim bir Rabbena Atina duasını okuduğumda veya işte Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim baştan sona duadır yani. Her gün rastgele okumak Kur'an'ı en iyi okuma biçimidir diyor William Chittick. Rastgele okumaktan kasıt da nedir benim anladığım? Kaldığım yerden okumak. Mesela bugün nerede kalmışsın uyduruyorum. Enam suresinin 60. ayetinde. Akşam açacaksın, a -a, bir bakacaksın ki bugün yaşadıklarına sana orada cevaplar var yani. Dolayı Ve onu okurken o kainattaki işleyişle bütünleştiğimizi... Hissediyorum acizane. Bir şeyleri harekete geçirdiğini, yani ruhumuzun kilitlerini, kalbimizin kilitlerini açtığını düşünüyorum. O bakımdan da Kur'an'ın neden Arapça? Neden Arapça? Ne, ne olmasını isterdin? Çince mi olsaydı? Japonca mı olsaydı? Yani böyle cevaplar da verebiliriz tabii. Yani o zaman nasıl öğrenecektin? Bir de arkadaşlar, genç olanlar, çoğunlukla gençler katılıyor bu derslerimize biliyorum. Lütfen Arapça öğrenin. Vakit ayırın buna. Şimdi online dersler var, birçok imkanlar var. Yani bir program yapın bununla ilgili. Bu hayatta arkadaşlar en müthiş zevk, güzel okunan bir Kur'an'ı anlayarak dinlemektir. Ondan daha büyük bir zevk bilmiyorum yani. Ben hani dünyanın her yerine gitmedim, görmedim. Çok büyük, çok muhteşem zevkleri bilmiyorum. Belki vardır maddi zevkler. Ama hani iyi kötü bir hayatım oldu arkadaşlar. Ulaşabildiğim bana yani en büyük haz veren şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Peygamber Arap olduğu için Kur'an'ı Arapçadır. Ve belki de Arapça inmesi gerektiği için Peygamber Araplar. Gelmiştir. Yani işte tavuk mu yumurta mı sorusu bu hiçbir kavme hiçbir millete karşı bir ön yargınız, bir zihninizde arkadaşlar bir küçümseme oluşmasına da izin vermeyin bakın bizim bile zihnimizde oluşabiliyor bazen yani hiçbir millete karşı arkadaşlar bilin yani bu işte Araplarda şöyle Araplarda böyle söylemlerinin onlara da Türkler şöyle Türkler böyle diyorlar merak etmeyin yani. Bizi Afrikalıları, Doğulları, Hindistanları bilmem kimleri kötülerken onlara da bizi kötülüyorlar. Bu bakımdan bunların her birinin bir projenin bir parçası olduğunu da büyük planda yani eğer komplo inanacaksak biliyoruz. Peki geçelim. Mekke dönemi bitti arkadaşlar. Kısa bir değerlendirme yapıyor kitabımız. Mekke dönemindeki mesajlara toplu bir bakış diye bir bölüm var kitapta kitaptan takip edenler çünkü İbrahim Sarıçam'ın Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı kitabı. Buradan takip ediyoruz. Burada bu toplu mesaj şey Mek Mekke dönemindeki mesajına toplu bir bakış bölümünü satır satır okumanızı çok tavsiye ediyorum. Ben kısaca bir iki bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık beşte üçlük kısmı Mekke döneminde nazil olmuş. Yani yarıdan fazlası Mekke döneminde nazil olmuş. Me Biliyorsunuz Mekke döneminde inen surelere Mekki sureler Medine döneminde yani hicretten sonra inen surelere de Medeni sureler deniyor. Surelerin iniş yeri değil İl zamanı önemlidir arkadaşlar yani hicretten sonra Mekke'de bile inse bir ayet o ayet medenidir hicretten sonra indiği için. Hicretten önce inenlere Mekki, hicretten sonrakilere medeni diyoruz. Ve bu Mekki surelerin genel konusu tevhid, nübüvvet, ahiret gibi temel inanç konuları işleniyor. Yani diriliş, cennet, cehennem, oradaki manzaralar, başımıza gelecek olanlar, Allah bu dünyayı niye yarattı, sonunda ne olacak bunların çok yoğun işlendiği e, sureler bunlar. Çünkü arkadaşlar neden? Üç esastan bahsettik. Bakın ne diyor? Tevhid, nübüvvet, ahiret. Buna usulü selase denir arkadaşlar. Üç esastır. Bütün İslam inancı, bütün İslam hukuku, bütün İslam ahlakı yani din deyince, İslam dini deyince aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar bu üç esas üzerine oturur. Tevhid, Allah'ın birliği, nübüvvet, Hazreti Muhammed'in peygamberliği, ahiret, dirileceğiz, işte hesap vereceğiz ve buradaki yaşantımıza göre orada bir değerlendirmeden geçeceğiz, ona göre ödül ya da ceza alacağız. Bu üç inanç, en yoğun bu üç inanç işleniyor. Niçin arkadaşlar? Hicretten sonrasını bir düşünün neler olduğunu. Yani bir defa hicretin kendisini düşünün. Çünkü biraz sonra Allah diyecek ki, Peygamberine tamam Medine'ye gidebilirsiniz. Peygamber müminlere diyecek ki imkan bulan Medine'ye gitsin. Oraya yerleşiyoruz diyecek. Müslümanlar yani benim aklımı almıyor arkadaşlar. Siz bunları böyle bir hikaye dinler gibi değil. Gerçekten siz oradaysınız. Öyle hayal edin yani. Size mesela şu anda evinize bir bakın. Herkes evinde. Evinize bir bakın yani. Size bir emir geliyor diyor ki çıkıyorsunuz buradan. İşte şu şehre gideceğiz. Oraya yerleşeceğiz deniyor. Bunu yapabilmeniz için. Yani evinizi satamayacaksınız. İşte bir sürü gayrimenkulünüz var belki. Onları götüremeyeceksiniz. Çünkü gizli yapmanız gerekiyor. Gizli gitmeniz gerekiyor yani. Birçok e, yani üstünüze alabildiğinizle gizli saklı gideceksiniz. E ailenizi, büyük kısmını, akrabalarınızı burada bırakacaksınız. Ve bunu niçin yapacaksınız? Peygamberimize inandığınız için arkadaşlar. O inancın ne kadar kuvvetli olması gerekiyor? Daha sonra Medine'de. Sizi savaşlar bekleyecek. Şimdi Medine'li ensarı düşünün. Birileri gelecek, yabancı daha önce hiç tanımadığınız biri. Peygamber diyecek ki bütün malını bununla ikiye bölüyorsun, paylaşıyorsun. Bunu sana kardeş olarak verdim. Mirasta da ortak, ilk başlarda miras ayeti ne kadar. Mirasta da ortak, bütün mal mülkte de ortak. Bu senin artık kardeşin. Bu iki aile kardeşsiniz diyecek. Ve siz o insana alıp aynı o şekilde benimseyeceksiniz. Evinizi ikiye bölerek onunla paylaşacaksınız. Bunu yapabilmeniz için... Allah'a, peygambere, ahirete ne kadar inanmanız gerekiyordu? İşte arkadaşlar neden Araplardan geldi peygamber? Neden Araplardan geldi? Çünkü bu sığınma psikolojisini ve sığınmanın Size sığınan birini himaye etmenin ne demek olduğunu onlar çok iyi biliyorlar çünkü. Eğer imkanların çok kısıtlı olduğu, hayat, her zaman hayati bir riskle yaşadığınız bir coğrafyada yaşıyorsanız dayanışmanın ne demek olduğunu bilirsiniz. Dayanışmak zorundasınız. Çünkü dayanışmazsanız bugün siz ona yardım etmezseniz yani yardım etmenin mürüvvet olmaktan çıkması durumunda sizin de hayatınızın sigortası ortadan kalkar. Anlatabildim mi burayı? Bu bakımdan onlar için çok kolay bu yani. Ee, bir defa göçebe bir geçmişten geliyorlar. Ne kadar de olsalar yani. Göçebe bir geçmişten geliyorlar. Göçebe ne demek? Muhammed Hamidullah anlatıyor. Dayanacak bir duvarı olmaması demek. Sırt yani azıcık yoruldu sırtınızı Sırtınızı dayayacak sandalyeniz, koltuğunuz, duvarınız yok yani. O yüzden mesela çeşitli oturuş şekilleri geliştirmişler göçebeler. Bizim köylerde de vardı. Ben çocukken görmüştüm. Ee, sonra okuyunca aa dedim bu bundanmış. her Herkes duvara dayanamayacağı için, bizim mesela camide çok başımıza gelir bu. Biz hocalar ortaya otururuz, mihrabın önüne. Bütün cemaat sırtını duvara dayamak için yan taraflara gider. Karşımızda bir boşluğa konuşuruz yani. Duvarı tercih ederler yani bir duvara dayanmayı tercih O kadar ihtiyaçtır yani. Orada bir saat böyle hani bağdaş kurup oturamazlar. Bir yere dayanma ihtiyacı. Göçebeyi düşün hayatı boyunca böyle bir duvar yok yani. Birbirine dayanmak zorunda. O yüzden sırt sırta vererek otururlar veyahut da işte kendilerini bağlayarak dizlerini karınlarına doğru çekip kendini bir kuşakla bağlayarak otururlar. Yorucu olmaması için uzun süreli dayanmadan oturmak. Yani bunları niye söylüyorum arkadaşlar? İşte ancak geçmişinde böyle bir dayanışma kültürü olan bir toplum ve bu üç esasa yani Allah'a, peygambere ve Ahirete bu kadar kuvvetli bir şekilde 13 yıl boyunca bu işlendi yani bunun için işkence gördüler, bunun için toplumsal statülerini kaybettiler, bunun için ekonomik boykota uğradılar, tahkir edildiler, yani terbiye edildiler. Anlatabiliyor muyum? Peygamber'e iman etmenin, onun söylediklerini kabul etmenin kendilerine getireceği şeyler konusunda bir terbiyeden geçtiler. Bu bakımda bu üç esası biz kendi hayatımızda da mesela işte insanlar bugün kaderi imana. ...anlayamıyorlar, takdiri anlayamıyorlar... ...yaşadıkları imtihanları, sıkıntıları... ...başlarına gelen kötülükleri anlayamıyorlar... ...anlayamıyoruz yani... Ee, e, ...anlayamıyorlar dememin sebebi... ...yani bu konuyu aşmış olduğum için... ...değil de gerçekten büyük ölçüde... ...kendi iç dünyamda halletmiş olduğum için... ...belki basit düşündüğümdendir. ...efendim e, anlayamıyorlar diye... ...başkalarına izafe ediyorum... ...çünkü arkadaşlar ahireti... ...içine katmadığınız hiçbir formül... ...çalışmaz... Kaderle ilgili konuda yani kaderi anlamaya çalışıyorsunuz bir formül oluşturmaya çalışıyorsunuz ama ahiret yok anlayamazsınız arkadaşlar o formül çalışmaz onun için ahirete Allah'a peygambere ve ahirete bu üçü aynı şiddette önemlidir. Allah'a inanmak ne kadar önemliyse arkadaşlar peygambere inanmak da o kadar önemlidir. O yüzden şimdi videolar dolaşıyor işte la ilahe illallah diye korolar var. Yani tamam da bir kere bile muhammed Resulullah demediler. Değil mi yani? Veya işte deistler var Allah'a öyle bir Allah anlatıyorlar ki bazı insanlar arkadaşlar böyle videolara rastlıyordum eskiden. Allah Allah diyordum yani ben bu adam kadar bu insan kadar Allah sevgisi niye duymuyorum acaba o hayranlık niye bende eksik yani böyle hayran olursunuz yani ama bir tek Allah var arkadaşlar ne kitap var ne peygamber var ne din var ne sorumluluk var ne ahiret var işte bu eksik bir iman çünkü fonksiyonel değil. Fonksiyonel olmuyor o zaman Allah ne oluyor biliyor musunuz yardımcı eleman oluyor yani sen hastalandığında şifa verecek borçlandığında bir kapı açacak rızık kapısı açacak kısmet istediğinde kısmet verecek yani sana yardım edecek bu bu ama o senden bir talepte bulunmayacak. O sana doğru yolu göstermeyecek. Çünkü o yetkiyi ona vermiyorsun zihninde. Bu bakımdan kült bir kitaptır. Bazıları çok sevmez ama Seyit Kutub'un Yoldaki İşaretler kitabını da bir kez olsun okumuş olmanızı dilerim. Yani o tevhidi bakış açısının nasıl bir keskinliğe, nasıl bir yol ayrımına insanı götürdüğünü görmek için. Ve arkadaşlar bu üç konu çok işleniyor. Bir de ibadet ve ahlakla ilgili esaslar işleniyor. Mesela ahlaki konular çok işleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Murat Sülün Hoca'dan zamanında aldığımız bir seminerde bize Kur'an-ı Kerim'de konuların ele alınış sıklığını söylemişti. Mesela Kur'an'da en çok işlenen konu nedir diye sormuştu. Hepimiz böyle düşünüyoruz. İşte kısa bir düşünme verdi. Yani sizce nedir birkaç saniye bir düşünün bakalım. İşte çoğunluk iman konularının işlendiğini söyledi. Kur'an gelimde en çok işlenen konu ahlaki konulardır arkadaşlar. Bugün biz ahlakı sadece işte cimrilik, cömertlik, işte doğru sözlük, vefa, güvenilirlik falan gibi böyle konulara indirgediğimiz için ve bunu da sadece komşular arasında, akrabalar arasında, dostlar, arkadaşlar arasında indirgediğimiz için mesela bir ticaret ahlakı var mı? Arkadaşlar bir siyaset ahlakı var mı? Bir eğitim ahlakı var mı? İşte siz bir düşünün yani hayatta birçok alanlar var. Hayat sadece komşularla arkadaşlarla ilişkilerden ibaret değil. Hayat bilim ahlakı mesela. Bilimsel bir ahlak var mı? Yani mesela kimya sanayinin ahlakı var mı? İlaç sanayinin ahlakı var mı? Silah sanayinin ahlakı var mı? Bir savaş ahlakı var mı? Anlatabildim mi yani ahlakı arkadaşlar çok derin düşünün yani çok derin düşünün Kur'an-ı Kerim'de en çok işlenen konu ahlak ve müşrikler en çok ahlaki noktalarda eleştiriliyorlar o ahlaki noktalardaki bozuklukları onları itikadi bozukluğa götürüyor. Çünkü arkadaşlar sen yani diyelim ki ticarette, e, siyasette, işte üretimde, bilimde, sanayide ahlaksız bir şekilde hiçbir etik kuralın olmadan gaddar, zalim ve bencil bir şekilde e, çalışacaksın. Günde 10-15 saat sonra geleceksin akşam bir saat dua ederken çok ahlaklı olacaksın. Böyle bir şey mümkün mü? Şizofren bir kafa olur bu kafa arkadaşlar. Bu bakımdan ahlak konuları bu dönemde çok işleniyor çünkü... Bir de benim sürekli söylediğim bir şey vardır arkadaşlar, iyi bir Müslümanlık, iyi bir ahlaki karakter üzerine inşa edilebilir. O yüzden çocuk eğitiminde en önemli olan şey Çocuklarımıza işte Yasin'i ezberletmek, şu kadar şeyi ezberletmek ve bunu konu komşunun önünde böyle 23 Nisan müsamilesinde şiir okuyan çocuk gibi çağırıp işte oku çocuğun bak 54 farzı nasıl ezberledi, işte Yasin nasıl ezberledi falan bir gösteri gibi yani e, bunu yapmanın çok sağlıklı olmadığını, daha doğrusu eksik olduğunu, doğrusu, doğru tespit edelim eksik olduğunu düşünüyorum. Asıl çocuk eğitimi arkadaşlar dindar çocuk yetiştirmek istiyorsak ahlaklı çocuk yetiştirmek zorundayız dürüst, yalan söylemeyen, işte bir karar aldığın irade sahibi, aldığı kararları uygulayan, başladığı oyunu başladığı kitabı bitiren Efendim adil hakkani oyunlar oyunlar mesela hayatı öğretir ama hangi oyunlar bilgisayar oyunlarını bilmiyorum yani günlük hayatta oynanan oyunlar kimsenin hakkını yemeden adaletle efendim doğru sözlükle ve böyle yetiştirilen bir çocuğa dini tabii ki öğreteceksiniz bir taraftan demin o yüzden ne dedim eksik yani sadece öğretiyle bir dindar karakteri gelişmez arkadaşlar. Bilgi öğreterek. Biz öyle zannediyoruz. Halbuki bir taraftan en temele o ahlakı vereceksin, onun üstüne o bilgiler geldiğinde, o vakti saati geldiğinde zaten o tıkır tıkır o bilgileri öğrenir. Bir insanın abdestin farzlarını, namazın farzlarını nasıl alınacak, şartları nedir, bunları öğrenmesi kaç gün sürer ki ergen bir insanın arkadaşlar? 2-3 gün sürer. Ama o altındaki mesela irade kuvvetini bir karar aldığında uygulamak gerekir. Bunu öğrenmemişse nasıl namaz kılacak hayatı boyunca? Hep falsoları olacak. Çünkü niye? İradesi zayıf. İşte bu bakımdan da e, o sağlam Müslüman karakterini geliştirmek üzere o ahlak inşa ediliyor. Ahlak, ahlak eğitimi veriliyor. Bütün o Mekke dönemindeki yaşanan olaylarla birlikte arkadaşlar... Musa Hazır kıssasını işliyoruz tefsirde devam edenler dinleyenler bilecektir. Orada da gördüğümüz gibi bu hayat eğitimi, din eğitimi arkadaşlar dört duvar arasında olan bir eğitim değildir. Hayatın olayları içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bugün biz çocuklarımızı ve gençlerimizi çok uzun yıllar gerçekten akıl dışı bir şekilde hayatın dışında tuttuğumuzu düşünüyorum. E, kitabi bir eğitim onlara vermek için sürekli. O açığı biz ailelerin kapatması gerekiyor. Günlük hayatın içerisinde mümkün olduğu kadar çok ilişkiyle komşularımızla, akrabalarımızla ve onlara verdiğimiz sorumluluklar ve ödevlerle mümkün olduğunca çok ilişki içerisinde o Müslüman ahlakını o gençte geç kalmadan çünkü sonradan bunları tekrar düzeltmeye kalkmak arkadaşlar dikilmiş bir elbiseyi bozuk yeniden dikmeye benziyor. Başka bir model elbise dikmeye benziyor. İmkansız değil ama çok ustalık gerektiriyor. Çok zor çok emek gerektiriyor. Yaratılış anlatılıyor arkadaşlar Mekki surelerde çok yoğun bir şekilde yaratılış konuları anlatılıyor niye çünkü dirilişten ne zaman kuşku duysalar Kur'an-ı Kerim insanları yaratılışı okumaya davet ediyor biliyor musunuz çünkü bir defa yaratan niye tekrar diriltmesin ki yani Beni bir defa var eden ikinci kez niye var etmesin? Yani gerçekten bu dirilişi inkar etmeyi be, benim aklım almıyor arkadaşlar. Yani yaratılışı kabul edip de Mekkeliler öyleydi. Dirilişi niye inkar ediyorsun? Yani beni bir kez yapan niye bir daha yapamasın? O bakımdan e, biliyorsunuz hepiniz yani yemek yap, yapanlar falan bir şeyi ilk kez yapmak zordur yani. Ondan sonra değil mi? Artık yaptıkça, yaptıkça daha kolay yaparsınız. Tevhid ve şirk konusu çok işleniyor. Ahlaki konular işte burada uzun uzun anlatılmış. E, sosyal hayata dair ve hepsinin dipnotları var arkadaşlar. Yani e, mesela işte iyilik ve adalet üzerinde çok durulan hususlardır. İyiliğin karşılığının ancak iyilik olduğu işte Fusilet Suresi 53. ayet e, diye böyle bütün anlatılan konular her bir cümle bu Mekke döneminde neler en yoğun bir şekilde işlendiyse onları bu bölümde özetlemiş. Sosyal açıdan mesela neler her işlenmiş Mekki ayetlerde namusun korunması emanete riayet etme verdiği sözde durma Bunlar hep ayetler var dipnotlarda doğruluk day danışarak iş yapma haksızlık karşısında yardımlaşma ana babaya iyilik yapılması akrabaya yoksula yolcuya yardım edilmesi muhtaçlara ve yoksullara yardım edenler övülürken Hz. Yahya'nın şahsında ana babaya iyi davranan isyankar ve zorba olmayan alçak gönüllü ve barış taraftarı olanlar yalan yere şahitlik yapmayanlar israf ve cimriliğin ortasında orta yol izleyenler övülmüş yoksula yardım etmeyenler kınanmıştır. Diye. Ve her bir cümlemde yani her birinin hipnotta hangi ayetlerde geçtiğini uzun uzun anlatıyor arkadaşlar. Peygamberlerin kıssaları anlatılıyor. Peygamber Yusuf suresi Mekke döneminde nazil olmuş. Hangi olay sırasında? O muhasara sırasında, muhasara altındayken Müslümanlar ümitlerini kesiyorlar. Artık açlıktan ağaç kabukları yemeye başlamışlar. Çocuklar açlıktan ölüyor. Geceleri çocuk ağlamalarıyla çınlıyor. Şi'bi Ebi Talip mahallesi arkadaşlar. Muhasara altında oldukları için çok kısıtlı gıda girebiliyor. Ve açlıktan ağlayan çocukların sesleri sabaha kadar kulakları tırmalıyor. Böyle bir ortamda Yusuf kıssasını, Yusuf suresini indiriyor Rabbimiz. Neden? Neden kıssalar anlatılıyor? Kur'an-ı Kerim'de bu kadar çok. E, acizane kanaatim arkadaşlar, işte herkes hisse. Bir kıssa demek, hisse demektir. Hisse için, evet katılıyorum, onun içindir. Ama benim anladığım kadarıyla arkadaşlar en çok da Kur'an-ı Kerim'in kıssalar dışında kalan kısımlarında bize anlatılan ahkamın yaşanırsa ne olur, yaşanmazsa ne olur, geçmişten örneklerinin verildiği yerdir kıssalar. Yani Kur'an'ın kısalar dışında itikadi hükümleri var, ahlaki hükümleri var, ibadetlerle ilgili hükümleri var, sosyal hayatla ilgili hükümleri var değil mi? Yani şunlara inanacaksın deniyor. İşte Allah'a şöyle e, kulluk edeceksin, Allah'a karşı borcun var, yaratılıştan gelen bir borcun var, bunu ödemek için şunu yapacaksın deniyor. Daha doğrusu borç demeyelim, Allah ile ilişki içinde olmaya muhtaçsın. Ve o ilişkiyi Allah şu şekilde yürütmeni istiyor senden. İbadetler bu demektir. Efendim insanlara dair sorumlulukların var. içinde yaşadığın topluma dair sorumlulukların var. İşte bütün bunlarla ilgili kurallar var. Bu, din sadece aslında dinle din değil kelimesinden geliyor arkadaşlar. Bizim uhrevi borcumuzun anlatıldığı yer demek. Borç demek değil. Din de oradan geliyor. Bizim borcumuzun anlatıldığı yer yani biz ne ile sorumluyuz borcumuz ne bizim bu dünyada bu, bakın sokağa çıkmanın nasıl bir kıymet olduğunu anladık öyle değil mi balkona çıkıyoruz güneşi tutuyoruz 10 dakika kendimizi yani bu dünyada var olmanın bütün bu dünyanın bize sunulmuş olmasının bir faturası var mı bir ödeme yapacak mıyız bir yerde İşte o dinle bize anlatılıyor. Arkadaşlar Ama anlatılırken şurası da çok önemli. Yani din sadece bizim he, bir borcumuz var yaratılıştan gelen işte namazımı kıldım onu ödüyorum. Öyle de değil. Sen bu dünyadaki varoluşunu yürütürken aksaklıklarla karşılaşmak istemiyorsan da dine uymak zorundasın. Yani din aynı zamanda senin buradaki optimum, en verimli şekilde nasıl bu dünyada varlığını gerçekleştireceğini de sana öğretiyor. İşte bütün bu öğrettiği kuralları uygulayanlar ne olmuş tarihte, uygulamayanlar ne olmuş onların anlatıldığı yerde kıssalar oluyor arkadaşlar. İşte tam şeyde. E, Muhasar altında Müslümanlar artık ümitsizlik e, noktasına doğru gidiyorlar neredeyse. Ümitsizlik mümine yakışmaz. O yüzden ümitsizlikle tanımlamayalım. Efendim e, karamsar yani üzgün bir dönemdeler ve Yusuf suresi indiriliyor, Yusuf kıssası indiriliyor. O yüzden e, müthiş bir ufuk açıyor değil mi? Yani e, işte kuyuya atılmış olabilirsin, zindana atılmış olabilirsin, en sevdiklerin sana, en yakın olanlar sana ihanet etmiş olabilir, benzerliklere dikkat edin yani. Oradaki benzerliklere dikkat edin. Bu yüzden surelerin iniş zamanları da e, önemlidir. Size daha önce bahsettiğim bir kaynak Celalettin vatandaşın Hazreti Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti kitabı. O olayları anlatırken o sırada hangi surelerin veya hangi ayetlerin indiğini söylediği için de çok kıymetlidir yani. Bu açıdan da bizi eğitir. Efendim bu açıdan e, kıssaların da e, mühim bir yeri var. Mekke döneminde geniş... Büyük ölçüde kıssalar Mekke döneminde indirilmiş arkadaşlar. Bundan sonra hicret bahsine geldik. Burada bırakıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Allah görünür görünmez şerlerden muhafaza etsin. Onun emanetine, hıfz emanına sığınıyoruz.